Dini, gerçekleri inkarda ısrar eden ve kafir olarak ölenler yok mu? Allah'ın meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. İnkar eden halkı Allah yolunda alıkoyan ve sonra da kafir olarak ölenleri Allah asla bağışlamayacaktır. Muhammed 34. Kafir olarak ölenlerin durumları ile ilgili ayetler bu ayetin din notunda verilmiştir. Onlar ebediyen lanetli kalırlar. Ne azapları hafifletilir ne de kendilerine göz açtırılır. Bu ayet Ali İmra suresi 88. ayette de aynen geçmektedir. Zalimler azapla yüz yüze geldiklerinde artık ne azapları hafifletilir ne de kendilerine süre verilir. Nahıl 85 Suçlular cehennem ateşini görecek, oraya düşeceklerini kesinlikle anlayacak ama oradan kaçıp kurtulacak bir yerde bulamayacaklardır. Kehf 53 Kafirler yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları, kendilerine de kimsenin yardım edemeyeceği zamanı bir bilselerdi. Aksine kıyamet onlara ansızın gelecek ve onları şaşkına çevirecektir. Onu geri çevirmeye güçleri yetmeyeceği gibi kendilerine süre de verilmeyecektir. Enbiya 39-40 Oraya atıldıklarında cehennemin gürleyişini işittirler ki kaynayıp dururlar. Kafirlere olan öfkesinden parçalanacak gibi. Her bir bölük oraya atıldıkça cehennem bekçileri onlara sorar. Size bir uyarıcı gelmemiş miydi? Mülk 7-8 İşte tadın artık. Bundan sonra size azaptan başka bir şey arttırmayız. Nebe 30 Hepinizin ilahı tek olan ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman ve Rahim'dir. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ahirete iman etmeyenlerin kalbi Allah'ın birliğini inkar eder, inanmayı kibirlenmeye yediremezler. Nahl 22 Allah'tan başka bir ilah daha kabul etme. Yoksa kınanır, yapa yalnız ve yardımsız kalırsın. İsra 22 de ki, ben de sizin gibi bir beşerim ama bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyedilmektedir. Hussulet 6 Şüphesiz sizin ilahınız o Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Taha 98 De ki, Rabbim tarafından bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Enbiya 108 Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Biz Yalnız ona boyun eğen Müslümanlarız. Ankebut 46. Tek ilahtan başka ilah edinmemeyi emreden ayetler şu ayetin dinnotunda zikredilmiştir. Allah şöyle buyurdu. İki ilah edinmeyin. O tek bir ilahtır. Bu sebeple yalnız benden korkun. Nahl 51. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin içinde ismi azamın bulunduğu haber verdiği ayetlerden biri de bu Bakara suresi 163. ayettir. Ebu Davud Tirmizi İbni Maci. Rahman ve Rahim hakkında bilgi için Fatiha suresi 1. 3. ayete bakınız. Göklerin ve yerin yaratılışında ile gündüzün birbirini izlemesinde gemilerin insanlara faydalı yükler taşıyarak denizde yüzüp gidişinde Allah'ın gökten yağmur indirip ölü toprakları onunla canlandırmasında ve yeryüzünde her türden canlıyı yaymasında, gökle yerin arasında Allah'ın emrine boyun eğmiş rüzgarları ve bulutları istediği yöne çevirmesinde aklını kullanan bir toplum için elbette Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren deliller vardır. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında Gece ve gündüzün birbirini takip edişinde akıl sahipleri için birçok deliller vardır. Ali İmran 190 Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeleyici olarak gönderen odur. O rüzgarlar yağmur yüklü bulutları yüklendiğinde biz onu koruyup ölmüş bir memlekete gönderir, yağmuru oraya indirir, o suyla da her türlü ürünü çıkarırız. Biz ölüleri de kabirlerinden böyle çıkaracağız. Belki bunu düşünüp ders alırsınız. Araf 57 Taze et yemeniz, takınacağınız süz eşyası çıkarmanız için denizi hizmetinize ve veren odur. Gemilerin denizde suları yara yara gittiğini görürsün. Bütün bunlar Rabbinizin nimetinden nispetinizi aramanız faydalanıp ona şükretmeniz içindir. Nahl 14 Allah gökten yağmur indirip daha önce ölü olan yeryüzünü onunla canlandırdı. Elbette bunda dinleyip anlayan bir toplum için büyük bir ibret vardır. Nahıl 65 Biz geceyi ve gündüzü Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren iki delil yaptık. Rabbinizin size olan lütfunun peşinde düşüp arama, aramanız, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için gecenin karanlığını giderip ardından gündüzün aydınlığını getirdik. İşte biz her şeyi böylesine geniş geniş açıkladık. İsra 12 Görmedin mi? Allah bulutları nasıl yönlendiriyor? Sonra onları bir araya getirip nasıl yoğunlaştırıyor? Sen de o bulutların arasından yağmurun indiğini görürsün. Allah gökyüzünden dağlar gibi bulutlar da indirir ki bunlarda bazen dolu bulunur. O doluyu Allah dilediği kimselerin başına indirir. Dilediği kimseleri de ondan korur. O, bulutlarda çakan şimşeklerin parıltısı ise neredeyse gözleri kör edecek. Nur 43 De ki, söyleyin bakalım, eğer Allah geceyi kıyamete kadar üzerinize sürekli kalacak olsa, Allah'tan başka size aydınlık getirecek bir ilah kimdir? Hala kulak vermeyecek misiniz? De ki, söyleyin bakalım, eğer Allah gündüzü kıyamete kadar üzerinize sürekli kalacak olsa, İstirahat edeceğiniz bir geceyi ise Allah'tan başka getirecek bir ilah kimdir? Bu gerçeği göremeyecek misiniz? Kullarına merhametinden dolayı Allah sizin için gece ve gündüzü yarattı ki gece sükunete erip dinlenesiniz, gündüz de Allah'ın lütfundan rızkınızı arayıp şükredesiniz. Kasas 71-73 Gece ve gündüzün peş peşe gelmesinde Allah'ın gökten rızık sebebi olan yağmurlu indirip Ölmüş yeryüzünü onunla diriltmesinde ve rüzgarı şekilden şekle sokup estirmesinde aklını kullanan bir topluluk için nice deliller vardır. Casiye 5 O ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarır. Yeryüzünü ölümünün ardından diriltir. Siz de kabirlerinizden böyle çıkaracaksınız. Rum 19 Öyle insanları vardır ki Allah'tan başka varlıkları ona denk tutar. Ve onları Allah'ı sever gibi severler. Gerçek müminler ise Allah'ı her şeyden çok severler. O zulmedenler azap ile yüz yüze geldikleri anda bütün kudretin gerçekten Allah'a ait olduğunu anlayıp onun pek çetin azabını fark edeceklerini keşke şimdiden bilselerdi. Şu ayet Allah'ı sevmenin ölçüsünü belirtiyor. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız ''Bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir.'' Ali İmran 31 Peygamber Efendimiz Allah katında en büyük günahın hangisi olduğu soru, soran birine ''Seni yaratan Allah'a başkalarına denk tutmandır.'' buyurmuştur. Buhari Müslüm Allah'tan başkasını ona denk tutan ve onları Allah'ı severcesine seven kimselerin birer zalim oldukları muhtelif ayetlerle belirtilmektedir. O günü inkar edenler ise zalimlerin ta kendileridir. Bakara 254 Lokman Aleyhisselam oğluna öğüt verirken şöyle demiştir. Yavrum Allah'a ortak koşma çünkü şirk büyük bir zulümdür. Lokman 13 O azabı Yakınlarında gördükleri zaman kafirlerin yüzleri simsiyah kesilir. Onlara istediğiniz şey işte bu dönüyor. Mülk 27 İşte o zaman dünyada kendilerine uyulanlar, uyanları tanımazlıktan gelecekler ve azabı gördüklerinde aralarındaki bütün bağlar paramparça olacaktır. Şunlara bak kendilerine karşı nasıl yalan söylediler. İlah diye taptıkları şeyler onları nasıl da yüzüstü bırakıp gitti. Enam 24 O gün onların hepsini huzurumuzu toplayacağız. Sonra da Allah'a şirk koşanlara siz ve ilah diye taptıklarınız olduğunuz yerde durun diyeceğiz ve onları birbirinden ayıracağız. Kendilerine ilah diye taptıkları varlıklar onlara şöyle diyecek. Siz bize tapmıyordunuz. Allah da aramızda şahittir ki sizin bize taptığınızdan hiç mi hiç haberimiz yoktu. Orada herkes daha önce yaptığının hesabını verecek ve gerçek sahipleri olan Allah'ın huzuruna çıkarılacaklar. Onların ilah diye uydurdukları şeyler ise kendilerini yüzüstü bırakıp gidecektir. Yunus 28-30 İşte kendilerine yazık edenler bunlardır. İlah diye uydurdukları şeyler de onları bırakıp gitti. 21. Artık o gün Allah'a boyun eğenler, ilah diye tapındıkları şeyler de kendilerini yüzüstü bırakıp gidecektir. Nahl 87 Biz her ümmetten bir şahit çıkaracağız ve diyeceğiz ki, bana ortak olduğunu iddia ettikleriniz hakkında delilinizi getirin. Bakalım, işte o zaman gerçek ilahın Allah'a ait olduğunu anlayacaklar. Ve dünyadayken uydurdukları o sahte ilahlar da kaybolup gidecek. Kasas 75 Rabbimiz derler. Biz önderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik. Onlar da bizi yoldan çıkardılar. Ahzab 67 Daha önce yalvarıp yakardıkları şeyler onları öylece bırakıp kaybolmuş. Onlar da sığınacak bir yerleri olmadığını anlamışlardır. Fussület 48 Kötülerin arkasından gidenler, ah dünyaya bir daha dönebilsek de onların bizi tanımamazlıktan geldiği gibi biz de onları görmezlikten gelsek diyecekler. Böylece Allah onlara dünyada yaptıklarını üzerlerine çökmüş pişmanlıklar halinde gösterecektir. Artık onlar cehennemden çıkamayacaklardır. Dünyada kendilerini Uyulanlarla onların arkasından gidenlerin ahiretteki çekişmelerini gösteren ayetlerden biri şudur. Kafirler ne bu Kur'an'a inanırız ne de ondan öncekilere dediler. Sen o zalimleri Rabbinin huzuruna çıkarıldıkları zaman bir görsen, birbirlerine söz yetiştirmek dediler. Güçsüz olanlar büyüklük taslayanlara derler ki, siz olmasaydınız biz mümin olmuştuk. Büyüklük taslayanlar da güçsüzlere derler ki siz doğru yolu buldunuz da biz mi sizi yoldan zorla çevirdik? Siz zaten suçlu kimselerdiniz. Güçsüzler ise büyüklük taslayanlara Allah'a inkar edip de başkalarını ona denk tutmamız tutmamız bize telkin ederken işiniz gece gündüz düzenbazlıktı derler. Azabı gördüklerinde pişmanlıklarını açıkça ifade etmektedirler. Biz de o kafirlerin boyunlarına boyun durukları geçirmişizdir. Onlar yaptıklarının karşılığından başka bir şeyle mi cezalandırılıyorlar? Sebe 31-33 Kafirlerin cehennemden bir daha çıkarılmayacaklarıyla ilgili diğer ayetler Maide suresi 37. ayette ve dipnotunda verilmiştir. Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz nimetlerden yiyin. Şeytanın izinden gitmeyin. Çünkü o sizin gerçekten apaçık düşmanınızdır. İyi ve temiz şeyler size helal kılınmıştır. Maide 4. Buyuran, buyuran Allah Teala birçok ayette kullarına verdiği helal ve temiz rızıklardan yenmesini tavsiye buyurmaktadır. Bakara 57, 172, Maide 88, En'am 142, A'raf 160. Bazı ayetlerde ise Helal ve temiz nimetlerin yenmesi tavsiye edilirken bazı öğütler de verilmektedir. Allah'ın size rızık olarak verdiği helal ve temiz nimetlerden yiyin. Eğer yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız onun nimetlerine şükredin. Nahl 114 Size rızık olarak verdiğimiz temiz ve helal şeyden yiyin ama aşırılığa kaçmayın. Taha 81 Ey Peygamber temiz ve helal rızıklardan yiyin. Salih ameller yapın. Mümin 51. Peygamberleri onlara Rabbinizin rızkından yiyin de ona şükredin demişti. Sebe 15. Resul-i Ekrem de yediği haram, içtiği haram, gıdası haram olan birinin duasının kabul edilmeyeceğini belirtmektedir. Müslüm Tirmizi. Şöyle de Allah'ın kulları için yarattığı ziyneti iyi ve temiz rızıkları kim haram kıldı? Şöyle söyle bunlar... Dünya hayatında, iman edenler içindir. Kıyamet gününde de sadece onların olacaktır. Bilmek istemeyen bir topluluk için ayetleri işte böyle açıklarız. Araf 32 Ey iman edenler! Şeytanın izinden gitmeyin. Kim şeytanın izinden giderse, bilsin ki o kendisinden hep hayasızlığı, dinin ve aklın kabul etmediği şeyleri yapmasını ister. Nur 21 bir hadisi kutsu ile Allah-u Teala ben kullarımı tertemiz Müslümanlar olarak yarattım. Fakat şeytanlar onları dinlerinden uzaklaştırdı. Onlara helal kıldığım rızıkları haram diye gösterdi buyurmaktadır. Müslüm. Ve kendisinin verdiği nimetleri haram saymamak gerektiğini hatırlatmaktadır. Çünkü o sizin gerçekten apaçık düşmanınızdır. ifadesi Bakara 208, Enam 142, Zuhruf 62'de de geçmektedir. Ayrıca Yusuf 5, İsra 53, Kasas 15, Yasin 60. Rableri onlara ben size o ayi yasaklamadım mı? Şeytan sizin gerçekten apaçık düşmanınızdır demedim mi? diye seslendi. Araf 22. Bunun üzerine biz şöyle dedik. Ey Adem bu iblis senin de eşinin de gerçekten düşmanıdır. Dikkat edin sakın sizi cennetten çıkarmasın, yoksa sıkıntı çekersiniz. Taha 117 Şeytan sizi kötü olanı ve her türlü hayasızlığı, ahlaksızlığı yapmaya, Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemeye kışkırtır. Şeytan sizi fakir düşerseniz diye korkutur da cimriliğe ve her türlü hayırsızlığa ahlaksızlığa yapmaya teşvik eder. Bakara 268. Şeytan Şeytan insanı ahlaksızlığa itmekle kalmaz, onu daha büyük günahlara sevk eder. İnsanın nakliyle ve şahsi çabasıyla elde edemeyeceği ancak Allah bildirir bildirirse öğreneceği bilgiler bulunduğu halde Şeytan onu Allah hakkında bilmediği şeyleri söylemeye de teşvik eder. Ona Allah'ın oğlu olduğunu söyler. Bakara 116. Hangi hayvanların Allah'a adamması gerektiğini fikrini telkin eder. Maide 103. Çocukları öldürmeyi, Allah'ın helal kıldığı rızık haramın saymaya öğütler. En'am 140, Yunus 59, Nahl 116. Onlara Allah'ın indirdiğine uyunuz dendiği zaman, "Hayır, biz atalarımızdan gördüğümüze uyarız." derler. Peki ataları aklını kullanmayan ve doğru yolu bulamayan kimseler ise? Gerçek, gerçeklere sırt çeviren bütün inkarcılar en doğru yolun atalarından gördükleri hayat tarzı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Onlara Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin denindiği zaman atalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter derler. Peki ataları hiçbir şey bilmeyen ve doğru yolu bulamayan kimseler ise? Maide 104. O imansızlar çirkin bir iş yaptıkları zaman atalarımızın da böyle yaptığını gördük ve bunu bize Allah emretti derler. Sen de şöyle de Allah hiçbir zaman hayasızlığı, ahlaksızlığı emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Araf 28. Onlar hayır ama biz atalarımızın da böyle yaptığını gördük demişlerdi. Şu ara 74. Onlara... Allah'ın indirdiğine uyun dendiğinde onlar, biz atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Peki ya şeytan onları alevli ateş ezabına çağırıyorsa? Lokman 21. Çünkü onlar atalarını sapıklıkta bulundular. Sapıklıkta buldular ama yine de onların izlerinde koşup duruyorlar. Saffat 69-70. Hayır sadece diyorlar ki biz atalarımızı bir din üzere bulduk. Onların izinden gidiyoruz. Bunun gibi senden önce hangi ülkeye biz bir peygamber gönderdiysek oranın rafaya içindeki ileri gelenleri de biz atalarımızı bir din üzerinde bulduk. Onların izine uymuş gidiyoruz dediler. Peygamberleri ya ben size atalarınızdan gördüğünüz şeyden daha doğrusunu getirmişsem yine onların izine uyacaksınız dedi. Onlar ise biz sizinle gönderdiğini biz sizinle gönderileni inkar ediyoruz dediler. Zuhruf 22-24